Yüz Eser Kutadgu Birlik'ten Seçmeler Aman sözün aydın olsun öz olsun, ışık saçsın bakan köre göz olsun. Dil değer buldurur, erdem buldurur. Dil değer düşürür, kelle vurdurur. Bana çok eziyet çektirdi dilim. Başım kesilmeden keseydim dilim. Çok sözde ben fazla fayda görmedim. Tam konuşmaktan da zarar etmedim. Sözü çok uzatma, yerinde söyle. Bin söz düğümünü çöz, bir tek sözle. Merhaba sevgili dinleyenler. Okuduğumuz mısraları Türk yazı dilinin eski Türkçe dönemine ait, temel dil yadigarlarından biri olan Kutadgu Bilig'den seçtik. 11. yüzyılda yazılan eserin dilini anlamak zor olduğu için alıntılarımızı günümüz Türkçesine uyarlayarak yaptık. Kutadgu Bilig, İslamiyet sonrası Türk edebiyatının bize ulaşan ilk eseridir. Bize ulaşan ilk eser diyoruz. Çünkü Kutatgubilik'teki hem şekil hem de ses bakımından çok güzel işlenmiş dil, daha önce yazılmış başka eserlerinde olabileceği kanaatini vermektedir. Önce eserimizin şairini tan. Yusuf Has Hacip, 1017 yılında Türkistan bölgesindeki adı destanlara işlenmiş bir Türk beldesi olan Balasagun şehrinde doğmuştur. Eserine ilave edilmiş ön sözde Yusuf Has Hacip'in dindarlığıyla tanındığı, asil bir aileden geldiği ve asillere mahsus bir dil kullandığı belirtilmiştir. Ancak gençliğini nerede geçirdiği, hangi ilde, hangi medresede, kimlerden ders aldığı bilinmiyor. İslam filozofu İbn Sina'nın öğrencisi olduğu söyleniyor. Evet, eserde güdülen felsefi sistemle sosyal hayata dair düşüncelerin İbn Sina'nın fikirleriyle olan benzerliğinden hareketle kesin olmamakla birlikte İbn Sina'nın öğrencisi olduğu hakkında görüşler var. Yusuf Has Hacip, Balasagun'da yazmaya başladığı eserini Doğu Karahanlı Devleti'nin hükümet merkezi olan Kaşgar'da, Karahanlı hükümdarlarından Tabgaç Buğra Karahan'a 1070 yılında sunar. Bunu eserinde şöyle belirtir. Binlerce el sundu sana hediyelik, benim armağanım kutadgu bilik. Diğer armağanlar gelip geçici, benim armağanım sonsuz kalıcı. Dünya malın olsa biter yok olur, yazıya geçen söz ebedi kalır. Hükümdar eseri takdirle karşılar ve yazarına mükafat olarak has haciplik rütbesini verir. Bu rütbe daha sonra şairimizin ismiyle birlikte anılmış Yusuf has hacip... Bu has-haciplik neydi acaba? Ee, has-haciplik, Kutadgu Bilig'e göre Karahanlı Sarayı'nda vezirlik ve ordu komutanlığından sonra en önemli rütbedir. Hacib olmak için yüz, boy, kıyafet, anlayış, akıl, bilgi, tavır ve davranış bakımından seçkin insan olmak lazımdı. Padişahla görüşmek isteyen veya devletten bir isteği olan her mevkiden insanla önce has-hacip görüşür... Fakir, dul ve yetimlerin isteklerini dinler, haksızlığa uğrayanlara yardım eder. Yusuf As Hacip bunu eserinde şöyle belirtir. Ulu Hacip dürüst, güvenli gerek. Dürüstlüğü kadar imanlı gerek. Soyu iyi olsa er iyi olur. İyi insan halka iyilik verir. Gözü tok gerek hem çok terbiyeli, zeki olmalı hem çok da bilgili. Bilginler yapmalı beyler işini. Kimseye yaramaz cahilin işi. Yüz önünde olur hacip kendisi. Gören göze güzel gerekir yüzü. Belki de hükümdar eserde ayrıntılı bir şekilde anlatılan... ...bu mesleğin önemini göz önüne alarak o makama Yusuf'u seçmiştir. Kutat birlikte. Has makamına dair anlattığı özellikleri taşımasa Yusuf da bu görevi kabul etmezdi değil mi? Buradan hareketle Yusuf has hacibin güzel giyindiğini, güzel yüzlü ve gösterişli biri olduğunu tahmin etmek mümkündür. Kişilik bakımından da güvenilir, dürüst, dindar, gönül sahibi, vicdanlı, bilgili ve aydın bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz da eserimizi tanıyalım isterseniz Türkçe bir kelime olan kut, devlet, saadet, kutadgu bilikse, kutluluk bilgisi, devlet olma bilgisi, saadet bilgisi, devlet idaresi bilgisi anlamına gelir Eserde iki dünyada da mutlu olabilmek için yapılması gerekenler anlatılmaktadır Kutatgubilik, dil, tarih, sosyoloji ve düşünce tarihi açısından önemli bir eserdir. Devlet yönetimiyle ilgili öğütler verdiği için bu eser, aynı zamanda güzel bir siyasetname örneği olarak da değerlendirilmiştir. Kutatgubilik, dört şahıs arasında geçen diyaloglardan oluşur. Bunlardan hükümdar Kün Töğdu, Adaleti Vezir Aytod'u saadeti, vezirin oğlu Ögdülmüş aklı, Ögdülmüş'in akrabası ve zahit bir kişi olan Odgırmış da kanaat ve akıbeti temsil eder. Eserin anlatımında kullanılan karşılıklı konuşma tarzı esere yer yer bir tiyatro havası vermiştir. Han Dedi Anladım. Bu söz böyledir. Söz kaça ayrılır. Söz aslı nedir? Nereden çıkar söz? Varır nereye? Açıkla bunu sen. Bana ey bilge. Ne söylememeli, ne söylemeli? Ne der bilgin buna? Bilen bilgili. Aytoldu söyledi. Söz yeri sırdır. Sözün nasibi on, söylenen birdir. Biri söylenmeli, dokuzu yasak. Yasak sözler asıl bütün kokucu. Hakan dedi. Sözde ne kadar fayda, zararı ne kadar? Bana açıkla. Ait oldu söyledi. Yararı ulu yerinde söylense büyütür kulu. Sözü sayesinde kara yerdeki mavi göğe çıkar olur üsteki. Eğer bilmezse dil söz söylemeyi mavi gökte olsa o bulur geri. Hakan dedi, anladım bu sözünü de. Bir sözüm daha var sana gizleme. Kimden dinlemeli sözün doğrusu? Kime söylenir söz, de bana bunu. Aytoldu söyledi. Sözü bilenden, dinleyip cahile söylemeli hem. Büyükten almalı gerekli sözü, küçüğe vermeli davranış özü. Çok konuşan kişi olamaz bilgin. Çok dinleyen bilgin herkesten üstün. Kutadgu Bilig, İslami dönem Türkiye edebiyatında yazılan bütün eserler gibi, Allah'a münacat ile başlayıp, Peygamber ve sahabeler hakkındaki metiyelerle devam eder. Dördüncü bölümde hükümdar Tabgac Buğrahanın özellikleri metedilir. Bunu sırasıyla kainat, insan, dilin erdemi, yazarın kendi özrü, iyilik yapmanın faydaları, bilgi ve aklın değerinin anlatıldığı bölümler takip eder. Kitabımın adı Kutatgubilik. okuyana versin daim iyilik sözleriyle kitabın adı 11. bölümde yer alır. Yusuf Asacip asıl vakaya Kuntogdu hakkında bilgi vererek 12. bölümde başlar. Eserde dile getirilen duygu ve düşünceler bugün de uyulacak kadar doğru ve ibret vericidir. Sosyal problemler ve bunların çözüm yolları hakkında çok isabetli fikirler de var. Vecize niteliğinde olan bu sözlerden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak isteriz. Eğer halkı idare edecek bir duruma gelirsen, işle ve sözle her vakit iyilik et. Bilgisiz adamın düşmanı, kendi bildiği ve yaptığıdır. Başka düşmanı olmasa da bu yeter. Akıl, karanlık gecede meşale gibidir. Bilgi seni aydınlatan bir ışıktır. Fenalık cahillikten doğar. Hastalıklar ve kötülükler hep aynı noksandan ileri gelir. Fakat tedaviyle hastalara şifa verilebilir, terbiyeyle kötüler iyi edilebilir, okumak yoluyla da bilgisizlere bilgi verilmiş olur. Hükümdar milletini, aile reisi de aile halkını okutmaya ve terbiye etmeye mecburdur. Ferdin saadeti, devletin saadetine bağlıdır. Fertler cemiyetin ve cemiyetin başı olan padişahın iyiliği için çalışırlarsa, kısaca bey iyi olursa millette mesud mesut olur. Çocukların iyi veya kötü olmalarına anne ve babaları sebep olur. Eğitim erken başlamalı, bilgiyi küçükken öğrenmelidir. Küçük yaşta öğrenilen bilgi hayat boyu unutulmaz. Kutat Gubilik Eserin ön sözünde Han dili diye isimlendirilen Kaşgar Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Bu lehçe, Karahanlılar döneminde Orta Asya Türkçesine İslami kültüre ait kelimelerin karışmasıyla oluşmuştur. Sadece kelime bazında olan bu karışma, dilin gramatik yapısında bir değişiklik yapmamıştır. Eser, Allah manasındaki Türkçe olan Bayat kelimesiyle başlar. İslam geleneğine uyarak, söze Allah adıyla başlayan ilk Türkçe eserde, Kutadgu Bilig'tir. Kutadgu Bilig, arız ölçüsüyle mestevî şeklinde yazılmış 6645 beyitten oluşan manzum bir eserdir. Kitaba sonradan ilave edilen 77 beyitlik manzum mukaddime yani eserin girişi bu sayıya dahil değildir. Mesnevilerde beyit sayısı çok olduğu için şairler kafiye darlığı çekmişler, tekrarlara düşmüşlerdir. Bu durum Türk edebiyatının ilk mesnevilerinde uzun süre devam etmiştir. Kutat Kubilik'te de kafiye tekrarları olmakla birlikte aruz ölçüsünün kullanılmasıyla kuvvetli bir ahenk sağlanmıştır. Kutadgu Bilig'de Türk şiirine has yarım kafiyeler de yer almıştır. Ayrıca eser şiirde ahengi sağlayan aliterasyonlar bakımından da oldukça zengindir. Şimdi bu güzel eserimizin Profesör Doktor Nihat Sami Banarlı tarafından yazılmış kısa bir özetine kulak verelim. Toğdu isimli, bilgili, akıllı, adil bir hükümdar vardır. olduğu adında fazıl ve zeki bir adam, metini işittiği Kün Toğdu'nun hizmetinde bulunmak ister. Bir yolunu bularak onun veziri olur. Sözü, sohbeti, aklı ve bilgisi hükümdar tarafından çok beğenilen ve sevilen bu adamla, hükümdar arasında hayat, devlet ve idare problemlerine ait bahisler konuşulur. Saadet, adalet, söz ve sözün faydası gibi mevzular üzerinde durulur. Söz arasında Aytoldu'nun saadet, toğdunun da adalet olduğu anlaşılır. Fakat her saadet gibi Aytoldu'nun da ömrü uzun olamaz. Vezir hastalanır ve ölür. Vezir pek çok iyilikler edip servetini fakirlere dağıtıp bu dünyadan gidince hükümdar aynı hizmete Aytoldu'nun oğlu ögülmüşi getirir. Onunla sohbetler tertipler, akıl, bilgi, gönül, zevki, beylik, adalet, cömertlik ve siyaset hakkında konuşurlar. Hükümdarın çevresindeki insanların iyi veya kötü olması hükümdara bağlıdır. Hükümdarlar kötü olmadıkça yanlarında kötü kimseler toplanmaz gibi hükümlere varır. Bir hükümdarın veziri, kumandanı, ulu hacibi ne türlü insanlar arasından seçilmelidir? Elçi, kapıcı, hazineder, aşçıbaşı ve diğer vazifeliler kimlerden olmalıdır gibi hep devlet ve idare işlerine ait bahisler konuşurlar. Padişah, ögdülmüşe bir gün, ey ögdülmüş, seni bulmak bana Allah lütfudur. Zulme mani olmam, mülkte adaleti kurmam ve her türlü iyilik için sen bir sebep oldun. Fakat sen de teksin, bir gün seni de kaybedebilirim. Halbuki memleket işlerinde faydalı olacak insanlara ihtiyacım var. Böyle birini nasıl bulurum diye danışır. Ögülmüş de Odgurmuş adlı çok bilgili ve hikmet sahibi bir akrabası olduğunu ve onun hükümdara büyük faydası olacağını söyler. Ancak Odgurmuş, dünya heves ve gösterişlerinden sıyrılmış, kendini ebedi alemin ve büyük akıbetin cazibesine vermiş, olgun bir zahit olmuştur. Odgurmuş, Ödgülmüş ve hükümdar arasında bazen yüz yüze, bazen mektuplaşarak din ve dünya münazaraları yapılır. Odgırmuş, dünya nimeti istemez. Odgırmış, hükümdarın yanında vazife alır mı yoksa hep istediği akıbete mi ulaşır? Bu gibi soruların cevaplarını bulmak ve eserdeki güzel öğütlerden faydalanmak için eseri okumanızı öneririz. <Gülüyor>